konu başlığı olarak. Konumuz fil vakası ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklüğünde Mekke'nin dini, Mekke ahalisinin üzerinde bulunduğu din, cahiliye. Şimdi bunun üzerinde özellikle duracağız. Önce fil vakasını verdikten sonra bunun sebebi şudur kardeşlerim. Cahiliyeyi Hanımayan bir insan İslam'ın kıymetini bilemez. Onun için Avrupa'dan Hristiyanlıktan, Yahudilikten yahut da herhangi bir dinden veya dinsizlikten İslam'a giren, İslam dinine giren bir insan dininin kıymetini çok güzel biliyor. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur televizyonlarda yahut bizzati karşılaşarak görerek burada da gördük, karşılaştık. Gerçekten çok, çok samimi oluyorlar. Allah Azze ve Celle o samimiyeti bizlere de nasip etsin. Sanki her gün yeni bir e, böyle di, e, dine girmiş gibi yani yeni İslam'la tanışmış gibi e, bizde devamlı bir heyecan e, yaratsın. Bunun üzerine inşallah e, yaşamayı bu heyecanı korumayı bize nasip etsin Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu Kerim Nebi ile bu ümmete ikramda bulunmuştur ki ona hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve ma essennâke illa rahmeten lil alemin Enbiya suresinde geldiği üzere biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu daha önce de söylediğim gibi Miladi 500, 570 yılına tekamül ediyor ki, fil vakası da tam o yılda gerçekleşiyor. Aleyhissalatü vesselamın hemen doğumundan önce. Habeşliler Mekke'ye hücum ediyorlar. Ancak Allah Azze ve Celle onların hücumundan, onların saldırısından Mekke'yi mükerremeyi koruyor. Ve bununla birlikte Kureyş'i de korkudan emin kılın. Geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz gibi Kureyş'i Mekke ahalisini birçok sıkıntıdan korkudan emin kıldığı gibi, orayı haram belde yaptığı gibi, oraya bütün e, semeratlar, yiyecekler, ürünler toplandığı gibi yani bereketli ve rızıklı, bol rızıklı kıldığı gibi bu olayda da Allah Azze ve Celle Kureyşi selamete çıkarıyor, korkudan emin kılıyor. Ve <gülüyor> Mekke'ye saldıran, Kabe'yi yıkmaya saldıran inatçı, zorba kimseleri biraz sonra zikredeceğim. Onların burnunu adeta yere sürtüyor kardeşler. Ve Allah azze ve celle bu müstekbir, yani kibirlenen, büyüklenen zorba kimselere hüccetini ikame ediyor ve Nebi Aleyhisselatu Vesselamın gelişi için, onun doğumu ile birlikte o anki zemini ve ortamı adeta hazırlıyor. Bu olay, bildiğiniz gibi hangi surede anlatılıyor? Fil suresinde. Heh, fil suresinde. Az önce dilanet ettiğimiz surede. Allah Azze ve Celle, bakın nasıl vasıflıyor, nasıl anlatıyor olayı. اَلَمْ tara كَيْفَ اَلَمْ tara كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِا Rabbinin fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi? اَلَمْ يَجْعَالْ كَيْدَهُمْ fi تَضِل۪يلِ Allah onların tuzaklarını, Allah onların hücumlarını boşa çıkardı. Tuzaklarını, kurduğu tuzakları, oyunlarını adeta başlarına geçirdi. وَرْسَلَ aleyhim Tayran اَبَابِيلٌ Onların üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. تَرْمِيهِمْ بِهِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلٌ Onların üzerine o hucuma gelen, saldırıya gelen ordunun üzerine pişirilmiş taştan pişirilmiş böyle balçıktan, çamurdan taşlar atıyorlardı. Yağdırıyorlardı adeta. فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَكُولٌ Onları sanki böyle yenilmiş ekin gibi Yahut yenilmiş ekin yaprağına çevirdi. Subhanallah. Allah Azze ve Celle işte böyle evini, Beytullah'ı böyle korumuştur. Kureyş'e olan fazileti, Allah Azze ve Celle'nin Kureyş'e olan bu ayrıcalığı, Allah Azze ve Celle dilediğine dilediği şey verir. Dâlike fadlullah yü'ti himmen Allah bu Allah'ın fazlıdır, lütfudur. Onu dilediğine verir diyor. Lakin bu haşa ve kella Allah'ın zulmünden dolayı değildi. Allah bilakis adildir. Ve ma kana rabbuke bizalim lil abid. Allah kullarına karşı zulmedici değildir. Lakin kullar kendi nefslerine zulmederler. Allah azze ve celle adildir. Allah Yaptığından sorulmaz. La yüselü amma yef'alü vahım yüselün. O yaptığından sorulmaz ancak kullar sorulurlar. Allah Azze ve Celle işte bu Kureyş'e bu ve benzeri üstünlükleri verdi. Ayrıca devam eden surede yani e, Kureyş suresindeki bazı müfessirler bu Kureyş suresini Fil suresine dahil ederler. Kureyş ile alakası, alakası olduğundan dolayı e, <gülüyor> Fil suresi ile e, münasebetinden dolayı ilafi kuraysh'ı kuraysh kuraysh kavmine Mekke ahalisine kolaylaştırdığımız için ilafihim <gülüyor> rehlete'şita'i onlara yaz ve kış yolculuklarını kolaylaştırdık. Femiybu rabb hada'l-beyt yani bütün bunlardan sonra bu kuraysh de artık bu beytin Rabbine yani Mekke'nin ...ve Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. ...ellezi... ...o Allah ki, o Rab ki... ...edamehum min ...ve amenahum min ...onları açlıktan doyurdu. Yani onlara bol rızık verdi... ...ve korkudan da... ...onları emin kıldı. Evet... ...kardeşlerim Allah Azze ve Celle... ...o topluma... ...Kureyş'e... ...ileride de zikredeceğimiz üzere birçok yerde e, üstünlük vermişti. Fazilet vermişti. Lütufta bulunmuştu. Kıssaya dönecek olursak, fil vakasına, fil hadisesine dönecek olursak, Ebni İshak, rahmetullahın e, rivayet ettiği, anlattığına göre, Hamir e, beldesinin meliki olan, son meliki, yani son hükümdarı, zu Nevas adındaki bu hükümde ashab-ı uhdud dedi, dediğimiz bir kıssa var biliyorsunuz. Ee, kendileri Hristiyan olan Hristiyan dinine mensup olan kimseleri hendek kazdırıp oraya atıyor ve yakıyor. Buruç suresinden hatırlayın. Allah Azze ve Celle ve semai Bismillahirrahmanirrahim ve semai zatil buruç وَلْيَمِ الْمَعُودِ وَلْيَمِ الْمَعُودِ Evet. قُتُلْ اَصْحَابُ الْاُخْتُودِ derken Hendek ashabı kahrolsun. O Buruç suresinde onların ne yaptığı açık bir şekilde anlatılıyor. Detayları ise tefsirde veriliyor. İşte olay, o olay burada Iı, işaret edilen şey, yani Buruş suresinde anlatılan ve sema-i datil buruş, burçlar sahibi semaya, yıldızlar sahibi semaya yemin olsun ve tüm mevul ve vaat edilen gü güne. O melik hükümdar, züne vasatındaki hükümdar, işte bu Hristiyanlardan yaklaşık 20 bin kişi civarında bir insanı katlediyor subhanallah hendeklere kazdırıyor ve biliyorsunuz orada hadiste de anlatılıyor bu ee, bu uzun bir kıssadır konuşan çocuklardan biri de orada konuşuyor hendeklere atılırken iman eden kimseler konumuz olmadığı için o hadiseyi biraz kısa geçiyorum son kısmı zikrediyorum. konuşan, beşikte konuşan çocuklardan biri de Küçükken konuşan çocuklardan biri de orada. Annesi o henden ateşin içerisinde girmekten imtina edince çocuk dile geliyor. Ey anne hak üzeresin gir ateşe diyor. Ve giriyorlar. Yirmi bin kişiyi bu şekilde helak ediyor. Ama Allah Azze ve Celle onlara ikram ediyor. Onları Buruç suresinde anlatarak onları taltif ediyor adeta. Ve onlara azap eden, onlara işkence eden kimselerinde e, yakıcı bir azapla azap göreceğini haber veriyor. Evet, bu adam e, bu Hristiyanları katledince, onlardan, o 20 bin kişiden geriye kalan bir tane e, Dez adında bir adam. Bu adam... E, <gülüyor> Şam Meliki'nden yardım istiyor durumu haber vererek. Şam Meliki de yani hükümdarı da Habeş Kralı'na bir mektup yazıyor. Bu olayı haber ver vererek bir mektup yazıyor ve <gülüyor> iki tane komutan gönderiyor. O e, Hristiyanları katleden öldüren Hendeklerde katleden e, Zuh Nevvas'ı savaşması için iki komutan gönderir. Onlardan birisi Eryat, diğeri de Ebrehe. Eryat ve Ebrehe adında iki komutan. Bunlar e, karşılaşıyorlar Zunevvas ve ordusuyla ve onları yeniyorlar. Bu Zunevvas dediğimiz adam bakıyor ki ordu helak oluyor, atını doğru denize sürüyor. Denizin sığ yerlerine dalıyor ve orada boğulup gidiyor. Ebrehe ve Eryat adındaki bu iki adam, bu iki komutan galip gelince Yemen e, tarafındaymış bu e, hadise. Yemen halkına hükmetmek için, oraya idareci olmak için e, ikisi anlaşması içerisine düşüyorlar. İhtilaf ediyorlar. Ve Ebrehe ve Eryat birbirlerine savaşıyorlar. Aslında Ebrehe Eriyat'a bağlı bir komutan. Ama ikisi de bir şekilde güç konumunda olduğu için, güçlü oldukları için istilaf ediyorlar ve her iki ordu karşılaşıyor. Nihayetinde Ebrehe diyor ki, böyle olmayacak. Yani bizim ordularımız savaşmasın. Onlar <gülüyor> helak olmasınlar. Onların sonu kesilmesin. Biz birbirimizle savaşalım. Kim yenerse, onun, yenilenin ordusu da onun olsun diyor. Eryat adındaki e, diğer komutan bunu kabul ediyor. Başlıyorlar tutuşmaya, karşılıklı savaşmaya. Bu Eryat, Ebrehe'ye bir şeyini indiriyor, kılıcını. Ebrehe'nin gözü, burnu kesiliyor, yüzü yarılıyor. Ondan sonra hemen Ebrehe'nin arkasındaki e, şeysi de, e, kölesi, hizmetçisi de arkadan saldırıp Eryat'ı öldürüyor. Eryat adında komutanı öldürüyor. Nihayetinde Eryat'ın askerleri Ebrehe'nin e, emrine geçiyor, komutasına geçiyor. Bunlar aynı zamanda Habeş kralına bağlı kimseler. Habeş. Habeş krallarına kardeşlerim Necaşi deniliyordu. Evet. <gülüyor> Mesela Mısır'da hükmedenlere Firavun denildiği gibi. Yani Firavun denince bir tanesi e, Kur'an'da zikredilen bizim aklımıza gel geliyor ama Oradaki hükümdarların hemen hemen hepsine Firavun deniliyor. Yani cins bir isim gibi bir şey. Habeş Kralı bunu haber alınca Eryat ve sen bana bir bağlı komutan olduğunuz halde ve Eryat benim emrimde olduğu halde sen nasıl onu öldürürsün diye ona çok kızıyor ve ona ceza vermek istiyor. Ve başını e, tıraş edip ona yemin ediyor ona eza edeceğine dair saçını yani Ebrehe'nin saçını gazi ayağının altına alacağına dair yemin ediyor. Ondan sonra Ebrehe de bunu haber alınca e, hemen ondan özür diliyor, af diliyor, başını tıraş ediyor. Ondan sonra bir kabın içerisinde Yemen toprağıyla beraber bir kabın içerisinde koyuyor ve doğruca e, Necaşi'ye yani Habeş kralına gönderiyor. Ve birçok da hediyeler gönderiyor kendisine. Nihayetinde Habeş kralı e, bu hediyeleri alıp ondan sonra Ebreha'nın de saçlarına alınca Ebrehe diyor ki aynı zamanda mektubunda mektup yazıyor. Ey kralım diyor bu hediyeler e, senin. Duydum ki sen yemin etmişsin Ben bana ceza vereceğine dair. Şu da benim saçım diyor. Bunu diyor ayağın altına al ve yeminini de bozma diyor. Habeş kralı da bundan hoşlanıyor onu affediyor. Sonra bu Ebrehe diyor ki, senin için diyor Yemen'de bir kilise inşa edeceğim. Yani görünmemiş bir kilise. Görkemli, süslü böyle çok yüksek görenlerin hayrette düşeceği bir kilise inşa edeceğim diyor Habeş Kralı'na. Bundan da e, tabi e, memnun oluyor <gülüyor> Necaşi Habeş Kralı. Nihayetinde Ebreha Yemen'e bu kiliseyi inşa ediyor. Onun asıl maksatlarından biri de Mekke'ye giden hacıları, oraya yönelen hacıları oradan Yemen'e kendi yaptırdığı kilisesine sarf etmek. Yani kendi kilisesine çekmek. Bu amaçla özellikle yaptırıyor orayı. Ama çok görkemli görüyor. Bakıldığı zaman sanki tavanı üstte çökecekmiş gibi hissedilir. O dönemde o imkanlarla gerçekten insanları hayrete düşürecek bir kilise inşa ediyor. Mavet inşa ediyor. Arap Mekkeliler ve onların etrafındaki kimseler Mekke'ye bağlılar. Durumu haber alınca bunda çok kızıyorlar. Nihayetinde Araplardan bir genç gidiyor bir rivayete göre Geceleyin şeye giriyor, kilisenin içerisine ve oraya ab şeyin, e, abdestini yapıyor, büyük abdestini yapıyor. <gülüyor> Bunu sabah Ebrehe'ye Ebre haber veriyorlar. Falanca kimselerden falan kimse geldi, böyle böyle yaptı diye. Ondan sonra Ebrehe Ebre kızıyor ve yemin ediyor. Bir başka rivayete göre ise, Mukatil bin Süleyman'ın rivayetinde, e, Kureyşli bir grup genç, e, o kiliseye giriyorlar ve onun ortasında, yani kilisenin içerisinde ortasında bir ateş yakıyorlar. Ve kilise tamamıyla yanıyor. Ve yıkılıyor, tamami çöküyor. Nihayetinde Ebrehet az önce de ifade ettiğimiz gibi yemin ediyor. Yani Mekke'ye gideceğim ve orayı yerle bir edeceğim, Kabe'yi yıkacağım diye yemin ediyor. Ve orduyu hazırlıyor. Ordunun içerisinde, Ebrehe'nin ordusunun içerisinde filler de var. Bir filin adı da Mahmud. Duymuşsunuzdur muhakkak. Mahmud adında bir fil. Çok büyük bir filmiş. Bazı rivayetlere göre 8 tane filden, bazılarına göre de 12 tane filden bahsediliyor. Bunu özellikle Ebrehe şey için, Kabe'yi yıkmak, Kabe'nin etrafına böyle bir zincir ip bağlayıp hep birlikte fillerle beraber çekip bir anda Kabe'yi yıkmak için e, böyle bir plan kurmuş. Fillerle birlikte hareket ediyor. Tabi bunu bu durumu Ebrehe'nin bu şekildeki kabalığını, zorbalığını, Mekke'ye olan hücumunu, saldırısını haber alan e, bazı gruplar Yemenlilerden bir grup hemen ee, asker toparlayıp Ebrehe ile savaşmaya cihada teşvik ediyorlar. Nihayetinde Ebrehe ile bir grup karşılaşıyor ama Ebreh onları hemen hallediyor. Onları yenilgiye uğratıyor. Ee, yenilgiye uğrayınca da o başlarındaki adamı da esir alıyorlar. Nihayetinde o adam e, Ebrehe'yi Ebrehe Mekke'ye götürmek üzere e, rehber olarak e, kullanılıyor. Sonra Huzam denilen bir bölgeye geldiklerinde yine bir grup Nefil bin Habib el-Husami adında bir adam ve onun beraberindekiler yine Ebrehe ile savaşıyorlar. Ebrehe onları da ezzimete uğratıyor. Onları da yenince bu adam da Nefil bin Hubeyb el-Husami de onlarla beraber rehberlik yaparak Mekke'ye devam ediyorlar. Sonra Taif'e yaklaşınca Taifliler de Ebrehe'ye calhavukluktan dolayı yalakalık yaptıkları için ondan sonra ona e, karşı çıkmıyorlar. Ondan sonra e, onunla yani Ebrehe ile e, savaşmaktan geri durur e, ki onların yanında Lat adında e, putları var kendilerine zarar vereceğinden korktukları için ona karşı çıkmıyorlar. Ve hatta Ebu Raghal adında birisini de rehber olarak veriyorlar. Mekke'ye götürmesi için. Nihayet Ebrehe ve ordusu Mekke yakınlarına geliyor. Mekke yakınlarına gelince Abdülmuttalib'e ait 200 tane deve otlakta otlatıyormuş. Onlara saldırıyorlar ve o 200 deveyi Ebrehe ve askerleri ele geçiriyor. Sonra <gülüyor> Ebre'ha, Kureyş'e ve ileri gelenlerine bir elçi gönderiyor. Bizim sizinle işimiz yok. Biz savaşmak için gelmedik. Biz bu Kabe'yi yıkacağız. Yani eğer çekilirseniz biz sizinle savaşmayacağız. Kabe'yi yıkmak için geldik diyorlar. Sonra <gülüyor> Abdülmuttalib Eee <gülüyor> Elçiyle birlikte Ebrehe'nin yanına geliyor. Ebrehe'nin yanına geliyor. Ebrehe, şey e, Ebrehe diyorum, Abdülmuttalip böyle çok e, güzel, ondan sonra boylu, pas, boylu poslu ve dikkat çeken bir fiziğe sahip bir insandır. Ebrehe'nin yanına gelince Ebrehe atından iniyor ve onunla birlikte yere oturuyorlar. Tercümanına diyor ki Ebrehe, bu adama sor bakalım, bunun isteği nedir? ihtiyacı nedir? diye. Abdülmuttalip de hani develeri e, gasp edilmişti ya, diyor ki benim ihtiyacım, benim senden isteğim, dileği, şu benim develerimi vermem, ben başka bir şey istemiyorum. Diye. Ebrehe de bu duruma hayret ediyor. Hayret doğrusu diyor. Ben diyor, seni diyor, yani bu e, atalarının dini olan, babalarının dini, babalarının ibadethanesi olan e, Kabe hakkında konuşacağını zannetmiştim. Oysa ki sen kendi malının derdine düşmüşsün diyor. Yani tabir rica bunları söylüyor. <gülüyor> Abdülmuttalip ne derse beğenirsiniz. Abdülmuttalip diyor ki, Subhanallah ben diyor develerin sahibiyim. Bu evin sahibi, Kabe'nin sahibi ise diyor Allah Azze ve Celle yani Allahu Teala'dır, Allah'tır. Onu diyor, koruyacak. Onu engelleyecektir. diyor. Sonra da Abdülmuttalip, Abdülmuttalip, Kabe'nin halkasına tutunuyor. Bir rivayete göre de diğer Kureyşlerin işlerin ileri gelenleriyle birlikte dua ediyorlar Allah'a, kendi evini koruması için. Benimiz bu duaları hemen bir parantez açayım. Onların Müslüman olduğunu iman etmiş olduğunu göstermiyor. Onlar müşrik idiler. Onlar Allah'a şirk koşmakla beraber Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine inanıyorlardı. Orada işte Allah'a dua ediyorlar. Allah alem aracıları da oradan çıkartıyorlar yani. Allahu Teala'ya dua ediyorlar. Bu e, evin e, Rabbi, Efendisi onu, sensin. Bu ev sana ait. Burayı koru diye dua ediyorlar. Ondan sonra da Abdülmuttalip, Mekke e, ahalisinin daha önce karar verdiği üzere dağlara çekiliyorlar. Yani Mekke ahalisi ileri gelenle konuşuyorlar, ne yapabiliriz, ne, ne, ne edebiliriz, yani Ebrehe'ye nasıl karşı koyabiliriz hususunda aralarında tartışınca en son biz buna karşı koyamayız. Dağlara çekilelim diye karar veriyorlar. Nihayetinde e, Abdülmuttalip dağa çekiliyor. Ebrehe ordusuyla beraber sabahlayınca Kabe'ye hücum etmek, etmek için hazırlığa geçiyor. Bu arada bu Nefil bin Hadib adındaki e, adam, esir olan adam, rehber olan adam Fil'in kulağına geliyor diyor ki ey Mahmud çök ve geldiğin yerden geri dön. Bilesin ki sen Allah'ın haram beldesindesin diyor. Kulağına bunu söylüyor. Ondan sonra fil çöküyor. Tabi bu arada Nefil bin Hubeyb doğru daha çıkıyor, kaçıyor oraya yani. Fil çöküyor ve yerinden hareket etmiyor. Fili böyle diyorlar, vuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar yok hareket edemiyorlar. Geldiği tarafa çeviriyorlar, oraya koşarak gitmeye başlıyor. Ondan sonra doğuya çeviriyorlar hakeza. Şam tarafına başka tarafa ama Kabe tarafına hareket etmiyor. Subhanallah. Nihayetinde Allah Azze ve Celle ebabil kuşlarını gönderiyor. Bu ebabil kuşlarının e, taşıda üç tane taş var. Bu taşlardan birini kağasında taşıyormuş, ikisini de pençelerinde, ayaklarında. Ve bu ta Kuşlar taşları atmaya başlayınca Ordu Ebrahim'in ordusu Allahu Teala'nın yardımıyla helak oluyor. Evet. Hadise bu. Fil vakası bu. Allah Azze ve Celle böylelikle Fil suresinde anlattığı üzere evini koruyor kardeşlerim. Ebabil kuşlarıyla. Evet. Sûre'ye tekrar bakacak olursak... ...görmedin mi Rabbin... ...fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını... ...boşa çıkartmadım. Ve onların üzerlerine... ...ebabil kuşlarını gönderdi. Onlar o ordunun üzerine... ...balçıktan... ...kuru balçıktan pişirilmiş taştan... ...taşlar atıyorlardı. Ve onları yenilmiş ekin... ...gibi yaptı. Yani burada... Ee, Kuşlar, ebabel kuşlarıyla kastedilen diyor İbni Abbas radıyallahu anhuma peş peşe gelen, sürü halinde gelen ve bir halka oluşturan kuşlar. Yani korkunç bir şey. İnşallah birazdan onu size göstereceğim. Bir filmde, çizgi filmde biraz daha olay kafamızda canlanacak inşallah. Sicil kelimesi hakkında da bir tefsir var. Bir sürü tefsirler var da ben biraz kısa geçeceğim inşallah. Sicil ise böyle pişirilmiş, kuru balçıktan iyice sıkıştırılmış, sert taş manasına geliyor. Evet. Bazı rivayetlere, bazı tefsircilere göre bu ebabil kuşları denizden çıkmış. Ondan sonra Onların böyle elleri pençeleri, yani köpek pençesi avucuna benziyor. Ondan sonra... Başları mesela yırtıcı hayvanın, yırtıcı böyle kaplan, aslan gibi bir, e, veya benzeri bir yırtıcı hayvanın başına benzeri vesaire. Bu gibi açıklamalar var. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bir de fece'alehum ke'asfim mekul, Onları yenmiş ekine, ekin yaprağına çevirdi ifadesinde ise e, tefsircilerin imamı Ebni Cerir şöyle diyor. <gülüyor> Allah Azze ve Celle onları ye, e, böyle ekin yiyen e, hayvanlara benzetti. Sonra da o hayvanlar yediği ekini ters olarak, affedersiniz, dışkı olarak dışarıya atar diyor. İşte bunların durumu da böyle diyor. Yani onlar yenildi, bir hayvan tarafından ye, e, yenilen bir ekin haline geldi. Sonra da dışkı olarak dışarıya atıldı, parçalandı diyor. Yani bu hale getirdi Allah Azze ve Celle Değersiz kıymetsiz Bir hayvanın teze O de dağılmış halini düşünün Bu hale çevirdi diyor Subhanallah Evet Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Sahih bir hadiste kardeşlerim Allah Azze ve Celle diyor ve vesselam Mekke'yi filden Korudu Mekke'yi Filden korudu <gülüyor> Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ve müminleri Mekke'nin Üzerine yani Mekke'ye e, Musallat etti, hücum etti Hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Yani hiç kimseye izin verilmedi diyor Mekke'ye e, Hücum etme, kuşatma Sadece bana o, o da bir zaman Bir, bir, bir, bir günün bir vaktinde diyor o da Mekke'nin fethi günü. Orada da zaten çok büyük bir harp olmamıştır. Mekkeliler teslim olmuştur. Biliyorsunuz hadiseyi. Evet Allah Azze ve Celle işte hadiste ayette anlatıldığı üzere böyle Beytullah'ı e, Kabe'yi koruyor. Kureyş'in Kureyş'in e, bu üstünlüklerini faziletlerini anlatan bir başka hadiste de Ümmü Hanı, e, radıyallahu anhani rivayet ettiği bir hadiste tarihim kebirde geliyor Buhari'nin tarih kebirinde şöyle diyor Allah Azze ve Celle Kureyş'i yedi özellikle e, üstün kıldı yani onlara lütufta bulundu. Birincisi on sene Kureyş Allah'a ibadet etti. Kureyş'ten olan Müslüman kimseler. O zaman kimse, yani onların haricinde hiç kimse ibadet etmiyordu. Hani ilk Müslümanları düşünün, 10 sene, aleyhissalatü vesselamın 13 sene kaldı da, ilk 10 senesini düşündüğümüz zaman, Kureyş'ten olan insanlar ne yaptılar? Allah'a ibadet ettiler. 10 sene. Evet. Başka kimse o zaman ibadet etmiyordu. Evet, şarihler, yani şerh edenler hadisi böyle açıklıyorlar. İkincisi, Kurayşlere daha müşrik iken Allah Azze ve Celle onları fil arkasından korudu yani filin e, ve filin e, bulunduğu içerisinde bulunduğu ordudan korudu. Üçüncüsü Allah Azze ve Celle onların içerisinde Kur'anı indirdi e, ve Kur'an'da da ilâhî Kureyş suresini zikretti ki başka bir e, kavmi böyle zikretmemiştir. Kureyş suresiyle onlara takdir etmiş, lütufta bulunmuştur. Dördüncüsü, onların içerisinden nübüvvet, yani peygamberlik söz konusudur. Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi. Beşincisi, hilafet yine onların içerisindedir. içerisindendir. Ki Mehdi Aleyhisselam da yine Kureyş'ten olacak. Altıncısı, onlara koruyuculuk, Mekke'nin bekçiliği görevi vermiştir. Yedincisi de yine Kureyş'e Kureyş e sulama işi, hacılara su dağıtma işi verilmiştir. Evet kardeşlerim, Kureyş'in dini, Kureyş'in dini, şirk bir dindi. Bu din, putçuluk dini, bu putçuluğun eseri nasıl olmuştu? Yani, Nasıl bir etkisi vardı? Nasıl olmuştu da bu hale gelmişlerdi? Ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini, tevhid dinini nasıl değiştirmişlerdi? Bunu şöyle dokuz başlık adı altında inşallah zikredelim. Birincisi, sözümün başında da söylediğim gibi konuya girmeden, kardeşlerim, her şeyin sonucu Allah Azze ve birlemeye gider. Tevhide gider. Ne öğrenirsek öğrenelim din adına. Dünyadaki yaşantımız da tevhid üzere olması gerekiyor. Yani e, dünyadaki yaşantımızın neticesi de tevhid olması gerekiyor ki tevhidle sonuçlansın, la ilahe illallahla sonuçlansın, Allah'a hiçbir, hiçbir şey şirk koşmadan Allah'la karşılaşabilelim. Dolayısıyla bunun semeresini görelim. Her şey Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey şirk koşmadan sadece ve sadece ona ibadet etmekle alakalıdır. Bütün her şey bununla bağlantıdır. Yani ne kadar insanın ibadeti, orucu, namazı, zekati, cihadı olursa olsun tevhidi yoksa hiçbir şeye yaramıyor. Onun için e, cahiliyeyi tanımak, onun için tevhidin karşısındaki şirki tanımak çok önemli. Çok önemli. Evet. Birincisi Mekkeli insanlar Allah Azze ve Celle'yi biliyorlardı kardeşlerim. Lakin onlar iddia edilen ilahlarda, ilahlarla Allah Azze ve Celle'ye şefaatçilik talebinde bulunuyorlardı. Aracılık. Ve onlar o ilahların Allah Azze ve Celle'ye ulaştıran bir vasıta olduğuna inanıyorlardı. Bakın Yunus suresinde Allah Azze ve Celle onları şöyle vasf ediyor, şöyle anlatıyor. وَيَبُدُنَ min دُونِ ma la لَا يَدُرُّهُمْ la يَنْفَعُهُمْ Onlar Allah'ın dışında ne zarar verecek, ne de fayda verecek şeylere ibadet ediyorlar. وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شِفَعَاءُنَا اِنْدَ Ve diyorlar ki bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. O zamanın müşrikleri ve cahiliyesi bu putların, bu putların ruhların bulunduğu bir menzil olarak ruhların bulunduğu, kutsal ruhların e, içlerinde bulunduğu e, bir varlık olarak addediyorlardı putları. Yani bu aracıları öyle, e, öyle itikad ediyorlardı aracılara. Onlarda bir şey var, bir özellik var. Yani onlar Bizi Allah'a yaklaştırıyor. Dolayısıyla onlarda bir özellik var. Boşuna biz onlara aracı kılmıyoruz. Onların bir üstünlüğü var diye inanıyorlardı. Evet. Ve bu inanışlar, bu itikat nesillerden nesillere aktarıldı. Ve günler geçtikçe onların içerisinde kardeşlerim bu inanış kökleşti. Artık eee geçmişlerini, babalarını, atalarını bu yol üzere bulduklarını iddia ettiler ve taklide devam ettiler. Babalarını taklide. Dediler ki Allah azze ve celle'nin haber verdiği üzere: İnne vecedna ala ummetin. Biz babalarımızı bir ümmet üzere buluyoruz. Ve inna ala muhtedun. Yani bir din üzere buluyoruz. Biz onların dinine tabiyiz diyorlar. Uyan kimseleriz. Subhanallah taklit körü körüne e, bağlılık ve taklit onların körleştirmişti adeta. Bir başka ayette inna vecedna aba'ne ala ümmetin ve inna ala tarihim muhtedun biz babalarımızı bir üzere buluyoruz ve onların izlerini takip edeniz diyorlar. Evet. Onların <gülüyor> bu batıl inanışları, hurafe eee düşünceleri ve taklitleri onları bu hale getirmişti. Akıllara hükmediyordu. Sahih delilleri, doğru olan şeyleri almaktan onları engelliyordu. İkincisi kardeşlerim, Kureyş, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini tahrif ediyorlardı. Sıfatlarını ve isimlerini tahrif ediyorlardı. Bu onların eksik olan anlayışlarından ve akıllarının bozulmasından kaynaklanıyordu. Allah azze ve celle'ye velet yani çocuk isnad ediyorlar da. Subhanallah. Ve meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Cinleri Allah'a ortaklar yapıyorlardı. Allahu ekber. Bunlar hepsi cahiliyede var. Allah azze ve celle bakın nasıl söylüyor. A'raf suresinde velillahi'l esma'ül husna fe'uduhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Ona Allah'a onlarla dua edin. Hazirülladîne <gülüyor> fi isimleri hakkında mülhütlük yapan, aşırı giden kimseleri bırak, onları bırakın. Sevizde ne mekanı yapılıyor? Yapmış oldukları şeyin karşılığını göreceklerdir onlardı. Allah Azze ve Celle'nin, Ebu Hureyrenin rivayet ettiği hadise göre 9900 ismi var. Kim bunu sayarsa cennete girer. Burada kastedilen dedilen. Onu anlayarak, onu anlayarak, yaşayarak, yapan ezberleyen bir kimsedir. Sadece 99'da kayıtlı değildir. Allahu Teala'nın kendisinde sakladığı daha birçok isim vardır. Bizim bilmediğimiz, ancak kendisinin bildiği. Buna bir hadis işaret eder. En güzel isimler ve sıfatlar ona aittir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları hakkında onlar. E, ileri gidiyorlardı. Ve hevalarına uygun düşsün diye tahriflerde, yani bozmalarda, başka şeylere kaydırarak, başka düşüncelere, başka inançlara yönlendirerek böyle bir yanlış inan, inan, inanca gidiyorlardı. En'am suresinde haber verildiği üzere وَجَالُ لِلَّهِ شُرَكَا الْجِنِ Onlar o cahiliye insanları müşrikler Allah'a cinleri ortaklar yaptılar. Ve kala o cinleri de Allah yarattığı halde ve harakoulehu benine ve benatim (bireyim) ve bilgisizce, ilimsizce Allah Azze ve Celleye oğullar ve kızlar uydurdular diyor. Allah bunların vasıfladıkları. Bunların uydurdukları şeylerden yüce ve münezzehtir. Bir ayette çok çok tehşet verici böyle insanı ürperten bir ayet-i kerime, Meryem suresinde, Tekatü semavatı yatafattarna namin ve tenşak ard. Yani Allah Azze ve Celle'ye oğul isnadından, çocuk isnadından dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak dedi. Allahu akbar. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُمْ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُمْ Onlar Allah'a kızları iftira ediyorlar. Kızlar O'nundur diyorlar. Subhanallah Ve onlar kendileri için istediklerini. Yani oğulları seçiyorlar diyor. Şu hadise bakın. Allahu Akbar. Şu hadise. Buhari'deki hadis. Diyor ki diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle işittiğinden dolayı yani bu kullardan duyduğu bu saçmalıklardan, şirklerden kastediliyor. Bu duyduğundan dolayı daha sabırlı, işittiği şeye karşı daha sabırlı hiçbir kimse yoktur Allah'tan başka diyor. Onlar yani mahlukat, insanlar Allah'a misiller yapanlar, şirkler koşanlar, ortaklar yapanlar ve Allah Azze ve Celle de onları rızıklandırmaya ve afiyet vermeye, sıhhat vermeye devam eder. Diyor. Allah'tan daha sabırlı kimse yok. Diyor. Allahu Akbar. Hani derler ya, halk arasında da kullanılır bu. Allah'tan, <gülüyor> Allah bunlara iyi sabre diyor ya falan deriz ya. Hani, işte bu hadis anlatıyor. Allah Azze ve Celle es sabur ismi vardır. Es sabur, mübalağalı bir is e ismi failesi kalarından biri hatırladığım kadarıyla. Yani çokça sabreden çok fazla sabreden kendisine şirk edildi, koşulmasına, küfredilmesine, kendisine çocuk isnat edilmesine haşa ve kella, çok sabırlılarlar. Eğer öyle olmasaydı bir anda helak ederdi. Üçüncüsü kardeşlerim o zamanın e, cahiliyesindeki insanlar müşrikler kaderi bilerek inkar ettiler ve bununla Allahu Teala'ya hüccet yani mazeret sundular. Ne dediler? Allah Azze ve Celle anlatıyor onlara da. Onlardan bahsediyor. Enam suresinde. Seyekulün lezine eşrekû. Lev şâe ma eşrekna. Müşrikler. Dediler ki eğer Allah dileseydi biz zaten şirk koşmazdık. Ve ne âbâuna. Babalarımız da şirk koşmazdı. Değil? Allah dileseydi biz de... yani bunu yapmazdık. Ve ne harramna. Ve ne harramna min şeyh. Biz herhangi bir şeyi de kendi kafamıza göre herhangi kılmadık. Özellikle keder bellediğinin babilihim hatta daha sana onlardan önceki kimseler de böyle işte, böyle yalanladılar. Ta ki azabımız onlara gelinceye kadar. Bu helindekumin ilmi, fetukrici hulena, sizin yanınızda bir bilgi, bir ilim mi var ki bize çıkartabileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir bilgi mi var? İlim kardeşlerim çok önemli. İlim nedir? El ilmu, ve i̇lim, Allah ve İlim Allah'ın dininde ilim, Allah böyle söyledi Resulullah böyle söyledi. İlimi ki. Üçüncüsü de e, ilim ehli kimselerin dediği gibi bilmiyorum demek. İlim felsefe değildir, ilim kelam değildir, İlim Allah'ın kitabındaki ayetler, Rasulullah ve selam'ın sahi olan, olarak bize nakledilen hadisleridir. Onların bir bilgisi mi vardı? Allah Azze ve Celle bak nasıl tenkit ediyor onları nasıl tehdit ediyor. İn tettebi'ûne illa dam ve in entüm illa tahrusûn Sizler ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yani hevanıza tabi oluyorsunuz. Sizler ancak hırs gösteriyorsunuz. O müşrikler işte kaderi öne sürüyorlar. Yani bir biz yaptığımız amellere mecburuz. Allah dileseydi biz müşrik olmazdı. Babalarımız da olmazdı. Hiçbir şeyde aram yapmazdık diyor. Hayır öyle değil. Allah Azze ve Celle insana ihtiyar vermiştir. Seçme hakkı vermiştir. O yüzden hakla batılı zikrediyor. Hakla batılı anlatıyor. O yüzden rasuller gönderiyor zaten batıldan, şeytanın yolundan uzaklaştırıcı, Allah'a yaklaştırıcı rasuller gönderiyor. Dördüncüsü, bu müşriklerin, o dönemki müşriklerin, tabii biz bunların hepsini günümüzde, günümüzdeki insanlar için, hepimiz için düşünebiliriz. Hepimizin alacağı nasipler var bunda. Dördüncüsü, onlar dirilişi inkar etmişlerdi. Vallahi bugün bir grup insanla kendisini bu dine nispet eden insanlardan bazıları bu müşriklerin amellerini yapıyor. Allah Azze ve Celle onlara hidayet etsin. Onları ıslah etsin. Bizi de bu tür amellerden uzak eylesin. Onlar dirilişi, öldükten sonra dirilişi inkar ediyorlardı. Ve kendilerini zamana nispet ediyorlardı. Yani sadece bizi zaman helak eder. Zamanı geldiğince ölürüz. o kadar diyorlar. Allah Teala buyuruyor, Nahl suresinde ve aksa mu Yeminlerinin en fazla, en fazlasıyla, en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. La ya wasallahu min Allah öldürdüğünü diriltmeyecek diyor. Sufyan Allah. Bela vaaden aleh hakka binakiz. Allah'ın üzerine bu vaattır ve haktır. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلِمُونَ Lakin insanların çoğu bilmezler. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلِفُوا Allah onlara ihtilafa düştükleri şeyde haber verecektir. Diyor. Bu, bu ayet-i kerimenin benzeri mana o kadar çok yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah onların ihtilafa düştükleri şeylerde yarın kıyamet günü hüküm verecektir diyor. Bir ihtilaf varsa hangisinin hak ve batıl olduğunu yarın Allahu Teala verecektir. Allah hak üzeri olmayı nasip etsin. Kardeşlerim. وَلِيَ عَلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرْ وَاَنْنُهُمْ كَانُوا كَاذِبٍ Ve kafirlerin de diyor yalancılar olduğunu açığa çıkartacaktır, ayırt edecektir Allah Azze ve Celle'den. Casiye suresine bakıyoruz. Casiye suresinde diyor ki وَقَالُ مَهِيَ اِلَّا حَيَاتِنَ dünya Bu müşrikler diyorlar ki bizim Hayatımız ancak dünya hayatıdır. Ne mutu ve nahya, Ölür ve yaşarız. Ve mâ yuhlekuna illa d-dehâr. ancak zaman öldürür. Zaman helak eder. Bundan gayresi yoktur diyorlar. Ve mâ lehum bi min ilm. Onların bir bilgisi yoktur. Onların hiçbir ilmi, bilgisi yoktur diyor. İnhum <gülüyor> Onlar ancak zanda bulunuyorlar. Ve idâ tutnâ aleyhim âyâtina beyinâtin. Ma kana onların üzerlerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman onların dedikleri onların yanlarında tutunacak dalları kendilerine göre İlla en qalu tuna bi aba'ina eğer siz doğrulardasanız o zaman bize babalarımızı getirin derler diyor. Hani babalarımız dirilsin de bize bir şeyler söylesin biz görelim vesaire vesaire. Yani bunu akıllarınca bunu delil olarak sunuyorlar. Allah Azze ve Celle onlara şöyle cevap veriyor Al-Kerim'in devamında: "Kunillāhi yūhīyikum, tümme De yunyitukum, tümme yejma'kum illā yānul qiyāme." Deki Allah sizi yaşatır, sonra öldürür, sonra kıyamet günü toplayacak diyor. Sonra kıyamet günü bir araya getirecek la ray ve fihi velakin neksere'n Hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi toplayacak. Lakin insanların çoğu bilmezler diyor. Evet. Biz buna iman et. Allah azze ve celle yarın insanlar toplayacak. Herkes hesabını verecek onu. Beşincisi kardeşlerim, bu müşriklerin o dönemki müşriklerin bu bozuk anlayışları ve imanlarının bozulması imanlarındaki menheçlerindeki metotlarındaki bu fasit inanış onların diğer e, amellerine ibadetlerine mesela hac gibi ibadete de tesir etmişti et, etki et, etmişti yani hac amellerinin içerisine de şirk bulaştırmışlardı hurafeler bulaştırmışlardı mesela Kureyşliler kendilerinin üstün olduğuna inanıyorlar. Ha Allah azze ve celle onları bir üstünlük veriyor onlara. Onları bunlara e, bir fazilet veriyor, lütufta bulunuyor. Emniyetle, rızıkla vesaire. Ama bunlar bunun da ötesine çıkar, e, çıkarak mesela hacılar Arafat'a çıktığı zaman o dönemde de hac var, İslam gelmeden önce de hac var. Arafat'a çıkmıyorlar. O insanlarla beraber aynı yerde vakfeye durmuyorlar. Müzderife'de e, Hums adı verilen bir bölge varmış. Orada ayrıca, diğer insanlardan ayrılarak orada vakfeye duruyorlar. Vakfe demek kardeşlerim, gitmeyenler için söylüyorum. Orada durup Allah'a dua etmeye vakfediyoruz. Bu Kureyşliler insanlara karışmazlarmış. Kendilerinin üstün, tuttukları, üstün saydıkları için. Umus bir bölgede Arafat'a da çıkmadan Müzdelife'nin olduğu bir yerde Vakfaya duruyorlar. Kendilerinin üstüne atladıkları. O yüzden Allah Azze ve Celle Bakara suresinde Tüm Sonra insanların indiği yerden Yani Arafat'tan inin diyor. Arafat'a çıkın Sonra Arafat'tan insanların indiği yerden topluca inin Manasınadır diyor tefsirlerde Bu ayet-i kerime. Yani sizin bir ayrıcalığınız yok bu hususta. Siz de oraya Arafat'a çıkmak zorundasınız. Evet, size bazı özellikler verilmiş, hadiste de anlattığım üzere, ama bu insanlardan ayrılmanıza, ayrı bir ibadet yapmanıza kapı açmıyor. <gülüyor> Bunun alakası yok yani. Ama onlar böyle yapıyorlar, böyle addediyorlar. Ayşe radıyallahu anh'ın anh rivayetinde diyor ki, Kureyş, Müzdelife'de de şey yapar. vakveye durur o Humus denilen yerde diyor. E, Arapların diğerleri de diyor Arafat bölgesinde eee yapanlardı. İslam geldiği zaman İslam geldiği zaman e, Nebi Ali sıratu ve sırama e, Arafat'a gitmesini Allah azze ve celle emretti. Sonra orada vahve yaptı aleyhissalatü vesselam sonra da oradan indi diyor. ثُمَّ اَفِيدُوا مِنْ حَيْتَ اَفَادَ ayet kerimesiyle bu teyit edilmiş oluyor. Ayşe Radyallahu'nun rivayetinde de böyle. Altıncısı kardeşlerim, altıncısı bu müşriklerin e, bozuk inanışlarından biri de el çırparak ve ıslık çalarak ibadet yapmaları. İbadetin içerisine el çırpmayı ve ıslık çalmayı da katmaları. Bunu da yine Kur'an haber veriyor. Enfas suresinde de mekanı salatuhum andel beit illa mukammat asdiya. Onların beitin yanındaki, Kabe'nin yanındaki e, namazları ancak el çıkmak ve e, ıslık çalmaktan ibarettir diyor. Sufyanallah. Aynı zamanda onlar cinlere de sığınıyorlardı. Yani cinler kendilerini korusun diye onlara sığınıyorlardı. Ve bunlar da e, bu Kureyş'te yıldızlardan yağmur talebi de söz konusu. Yani yağmuru yıldızlardan, boşlardan istiyorlardı. Cinlere sığınma hususundaki ayet-i bakın. Ve ennehu kâne ricalim minel insi yaudine bir ricalim minel cin. Ve bir takım insanlardan olan kimseler Cinlerden bazı kimselere sığınıyorlardı da, فَزَادُوْهُمْ رَحَقَى Evet, onlar, yani cinler, insanların taşkınlığını artırıyorlar. Kureyş'in içerisinde böyle bir inanç da vardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Müslüm'de gelen bir hadiste kardeşlerim, bunu şöyle beyan ediyor. Ümmetinden dört amel diyor. Dört şey cahiliye işlerindendir. Yani o cahiliyede yapılan, müşrikken yapılan amellerdendir. Bunları terk etmezler diyor. Allahu Varsa terk edelim bunları. Terk etmeyenleri uyarmak gerekiyor. Şan ve şerefle övünmek bir. Şan ve şerefle övünmek. İki, neseplere soya tan etmek. Araba, Türke, Kürde, Çeçene, ondan sonra Japona, şuna bunu. Neyse işte. Tan etmek, yıldızlardan yağmur talebinde bulunmak ve ölüye ağıt yapmak, ağıt yapmak, kadınların yaka paça yırtarak ölüye ağlamalar. Evet, hadis devam ediyor. Bir başka hadiste Ebu Hureyre hadisinde, insanlar arasında iki şey vardır ki, onlar küfürdür diyor. Ne sebebi etmek ve ölüye ağıt yakmak. yapmak. Yedincisi, bu müşrik olan Kureyşliler, müşrik olanlar, putlar adına e, kurban kesiyorlar. Onlar adına hayvan boğazlıyorlardı ve lat ve uzza adına da yemin ediyorlardı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Maide Suresinde Ve putlar adına kesilen şeyler ve entesteksimu bil azlam ve fal okmarıyla kısmet aranmanız, lalikum İşte bu bir fesq'tir. Yani küfür amelidir, manasına. Necim suresinde ise eferaey tumul lat ve Uzza'yı gördün Lat, latte yelütden türeme bir isimdir. Lat adındaki kimse daha önce salih bir adamdır ve insanlara böyle sevik yemeği yaparmış Araplara. Sevik yemeği ise arpa veya buğdayın ezilerek içerisinde bir miktar tereyağı katılarak veya da hurmayla tatlandırılarak yapılan bir yemek. Bunu yapar bu adam ve hacılara dağıtırmış. Bu adam vefat ettikten sonra onun kabrinin üzerine e, tutunuyorlar. Yani kabri tazim etmeye başlıyorlar. Ondan sonra Lat e, adındaki put ortaya çıkmış oluyor. Adam sevik yemeye yaparmış. Kendisi salih bir insan daha önce. Evet. Vel Uzza. Uzza da aynı şekilde. Yine bu müşriklerin putlarından birisi. Allah Azze ve Celle'nin aziz isminden türeme. Normalde. Ve kelimesinin müennesi. E bu lat gibi değil, lat bir taş. Uzza ise bir hurma ağacı. Bir, bir ağaç. Bu Taif ile Mekke arasında bir yer. Menat'ta ve Menat'tan Mina'dan esinlenerek Mina kelimesinde Mina da biliyorsunuz çok kan akıtıldığı için yani kurban filan kesildiği için oraya nispetle diyor alimler. Evet, Lat'ı, Uzzay'ı, Menat'ı üçüncüler olan Menat'ı gördün. Elekumun <gülüyor> zekeru Erkekler sizin de Kızlar Allah'ın mı? kısmetin Bu ne biçim haksızca bir taksimattır? Haksızca bir paylaşımdır diyor. İnhiye illâ esma. Bunlar ancak Lat, Uzza, menet ve diğerleri. Sizin ve babalarınızın. İnhiye illâ esmân semmeytûmuhâ entum ve Sizin ve babalarınızın verdiği birer isimlerdir. Menzelallâhi bihen Sultan. Allah bunlar hakkında hiçbir bilgi, hiçbir delil indirmedi. Sizler ancak zannına tabi oluyorsunuz. Ve ma tahvel enfus. Ve canlarınızın çektiği şeye, istediğiniz şeye tabi oluyorsunuz. O le mir min el huda. Muhakkak ki Rabbinden bir hidayet gelmiştir diyor. Evet, burada işte uzaya, menata, lata, bunlar adına ve bunlar müşrikler yemin ediyorlar. Sekizinci sekizincisi kardeşlerim, ee, bu müşrikler dünya sevgisini kalplerine iyice yerleştirmişler, mallarla ve ashatla yani arkadaşlarıyla kendi gruplarıyla övünüyorlar, onları tazim ediyorlardı ve Mescidi Haram'ın velayetiyle, Mescidi Haram'ın işlerini yüklenmekten dolayı da övünüyorlardı. Müminin suresinde Allah Azze ve Celle müstekbiri nebihi tehcirun, onlar. Kibirlenerek, büyüklenerek hezayanlar savunuyorlardı. Yani e, Mekke'li müşrikler bir meclis oluşturur. O mecliste şiirler söyler, söylerler. Ondan sonra orada e, kehanetten, kahinlikten bahsederler. Kendilerinin üstün olduğundan, kendilerinin e, kendileri için bir korkunun olmadığından bahseder. Böylece e, vakitlerini oyalanarak. Oyun ve eğlenceyle geçirirlerdi diyor. Yani hezeyanlar savururlardı. Yani düşünün bir meclis oluştuğunu ve burada dünya işlerinden, geçmişteki hatıralardan bahsedildiğini, yapılan şirk işlerden, küfür işlerden, masiyetlerden bahsedildiğinin, yani bütün çirkinliklerin, bütün şeytan işlerinin olduğu, anlatıldığı bir yerden e, e, bahsedelim. Allah korusun. Böyle bir e, işte mecliste, bu insanlar oyalanıp duruyorlardı. Tamamen dünya işleri. Tamamen Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıracak işte. Bununla övünüyorlar. <gülüyor> ve bu arkadaşları hususunda diyorlar ki وَقَالُوا hazel Kur'an, ذَا الْقُرْآنِ اَلَا رَجُلٌ مُنَا Bu Kur'an yani iki Kariye'den, iki şehirden bir adam üzerine, büyük bir adam üzerine indirilseydi. Yani niye Muhammed'e indirildi demek istiyorlar. Yani kendi yanlarında beğendikleri, tazım ettikleri bir insan grubu var. Veya da bir lider konumundaki büyük saydıkları bir adam var. i̇bn Abbas radıyallahu anh bununla kastedilen diyor, Ya Velid bin Mughire el-Gurayşi, Yahut Habib bin Amr ibni Amr Es-Sakafi. Bunlardan ikisinden biridir diyor. Bu iki kariyenin yani iki şehirle kastedilen edilen de Mekke'li Taviy. Bu adamlardan birine indirilseydi ya Kur'an ne diye Muhammed'e indirildi. Diyor. Yani meclislerinde hem ileri geri konuşuyorlar. Masiyetlerinden, şirklerinden, küflerinden bahsedip, küfürlerinden bahsedip bununla ürünüyorlar. Hem de Kur'an bizim gibi böyle yani soylu soplu diyelim Ondan sonra büyük insanlar dururken şu gibi büyük insanlar dururken ne diye Muhammed'e indirildi diye e, aralarında konuşuyorlar. Evet. Sonuncusu sonuncusu kardeşlerim Kureyş kehanetle uğursuzlukla uğraşıyordu. Bununla iştikal ediyordu. İşleri güçleri kah kahinlikte bulunmak, kahinlere gitmek yahut bir takım şeyleri uğursuz addetmekle meşgul idiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki uğursuzluk şiftdir. Sahip hadiste, Ahmed'in rivayet ettiği sahip bir hadiste. Müslüman'dan gelen, Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise diyor ki uğursuzluk yoktur. Ancak feil vardır, yani iyimserlik vardır. Yani ilimselikle kastedilen diyor salih bir kelime. Yani sizden bir, bir kimse eşittiği zaman düzgün, güzel olan bir kelimedir, güzel olan bir sözdür diyor. Uğursuzluk yok, iyimserlik var. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste de, herhangi bir hastalıkta bulaşıcılık yoktur, uğursuzluk yoktur, baykış ötmesi yoktur, safer ayı yoktur. Ondan sonra, yani sizden birisi cüzzem hastalığını gördüğü zaman, Aslandan kaçar gibi Burayı biraz açalım. Ee, bulaşıcılık yoktur derken, hiçbir hastalıkta bulaşıcılık yoktur derken kastedilen kardeşlerin e, kendiliğinden bulaşıcılık yoktur. İnsanlar nasıl inanıyorlardı? Yani bir hastalık varsa o mutlaka başka birine de bulaşacak diye inanıyorlarmış cahiliyede. Evet hastalıklarda bulaşıcılık özelliği vardır. Ama bu Allah'ın dilemesi iledir. Bu Allah Azze ve Celle'nin dilemesi Böyle inanılması gerekiyor. Uğursuzluk yoktur. İslam'da uğursuzluk, uğursuz addedilen veyahutta da uğur addedilen herhangi bir şey söz konusu yok. Bu insanın anlatıldığı üzere Allah'a olan tevekkülünü ve inancını bozar. Şeytanın müdahalesidir. Uğursuzluk insanın inancına şeytanın müdahalesidir. <gülüyor> Baykuş ötmesi de herkese Uğursuz addediliyor. Ve bizim halkımızın arasında daha birçok şeyler. Karakedinin geçmesi vesaire. onun yukarıdan e, kuşun işemesi uğurlu addediliyor. gibi. Safer ayında da. Yakında safer ayına gireceğiz. İnsanlar boyuna safer ayında uğursuzluk var. Aman başımıza iş gelecek. Şöyle olacak. sırat ve sellem daha peşinen böyle bir şeyin olmadığını ortaya koymuş. ifadesi de bir. <gülüyor> bize düşen Allah Azze ve Celle'ye bağlanmak Evet. Bir de şunu hatırlatalım hemen. Eğer bir insan bir yerden rahatsız olursa diyor e, müellip yani bir evden veyahut da bir arabadan ondan sonra e, veyahut da eşinden e, yani bir sıkıntı yaşarsa e, bunu da şu hadisle e, bağlamış veyahut da o hadisten delil alarak uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu. Kadında, evde, o bir de binekte, atta. Yani bir insan bunlardan dolayı bir sıkıntıya düşerse, Allah Azze ve Celle hepinize afiyet versin. Bir sıkıntıya düşerse ne yapar? Ee, uğursuz addetmez. Allah'a olan inancını bozmaz. Allah'tan yardım diler. Yani evini genişletebiliyorsa genişletir. Ee, darlığından dolayı. Veyahut da e, değiştirebiliyorsa değiştirir. Yani o kendisini rahatsızlığına göre. Ama <gülüyor> uğursuz asla addetmez. Yani bu evde bir uğursuzluk var, buradan çıkmam lazım diye böyle düşünmemesi gerekiyor kesinlikle. Veyahut da bu kadında bir uğursuzluk var, hayır böyle bir şey yok. Ciddi bir rahatsızlığı varsa istişare eder, ona göre hareket eder. <gülüyor> Hakiza binekle de alakalı. Bir rahatsızlığı varsa uğursuz addetmez onun. Devamlı mesela başına kaza bela geliyorsa önce kendin hepsini sorması sorgulaması gerekiyor bir insanın. Arabayla ne alakası var bunun? Allah'a dayanıp güvenmesi gerekiyor. Ondan sonra rahatsız oluyorsa buna rağmen rahatsız oluyorsa değiştirir. Veya başka bir şekilde değerlendirir vesaire. Evet kardeşlerim. Birkaç hadis daha zikredeyim bitireyim inşallah. Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet'te rivayet edilen, Hakim'de rivayet edilen bir hadis, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis, kim bir arrafa, falcıya gelir, yahut kahine gelir, ve onların söyledikleri şeyi tasdik ederse, muhakkak ki Muhammed'e indirilen dini inkar etmiştir. Bir başka hadis, Müslüm'de rivayet ediyor: Kim bir arrafa, yani bu arrafla kastımız falcı, falcıya gelir, ondan bir şey sorarsa, Subhanallah, Kırk gün diyor. Kırk gün namazı kabul olmaz. Bu olay kadınların indinde ne kadar basit değil Ne kadar basit kadınların yanında bu olay. Bir fincan kahvenin arkasından hemen kapatılır ve falan bakın olsaki ki yapılan iş Allah'ın dinini inkar etmek ya. Bu ne kadar basit bir şey. Ne kadar basite alınıyor. Allah'ın katında ise çok büyük bir şeydi. Subhanallah. Bir başka hadis, kim bir kahine gider, yani kahin kardeşlerim, e, gayipten haber veren, yıldızlara bakarak, bir takım e, kendine göre, tespit ettiği bazı ölçülere göre, gayble ilgili bilgiler veren kimseye kahindin. Yani bugünkü anlamda, medyum olan kimseler. Müneccim, medyum, neyse. E, Onun kahine gider de söylediği şeyi tasdik ederse, yahut bir ka kadına iken, hayızlı bir kadına yaklaşırsa, yani cima ederse, eşi iken biraz da açayım, eşi iken onunla cima ederse, yahut da kadına önden değil de arkadan, dübüründen yaklaşırsa, muhakkak ki Muhammed'in üzerine indirilen dinden beri olmuştur diyor. Allah'a okula. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Aynı zamanda büyük günah olan şeyler. Evet kardeşlerim, bu Kureyş'in üzerinde bulunduğu e, din, bu kültür, bu inanış, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişinden, bir hissetinden, Resul olarak gönderilişinden hemen önce böyleydi. Bunlar, yani Kureyş'in bu inanıcı, babalarından kalma, babalarından aldıkları miras üzere, kurafelerle, ondan sonra batıl şeylerle, Sonradan ortaya çıkmış bid'atlerle doluydu. Allah Azze ve Celle bunların hepsini kökten kazımak için Nebi ve Vesselam'ı bu ümmete ve o zamanki insanlara bir hidayet ol olmak üzere gönderdi. Allah'a hamdü senalar olsun. Subhanık Allahümme ve behamdik. Eşhedüün La İlahe'yle emtestağfirite ve Şimdi kardeşlerim vaktiniz varsa ayrılmayın.